Damlalar Bütün söyleyişler öyle Ağdalı Arabi Farisi de değil tabi Çok yalın Türkçe söyleyişler de var Biri şöyle diyor mesela İrfan ehli biri Servet ile biz zannederdik ki Rahat artar Rahat ile biz Umardık ki taat artar Bulduk bir ehli tahkik sorduk hakikatinden. Dedi: "Servetle gaflet, rahatla illet artar." Evet. Belki izaha ihtiyaç gösteren bir tarafı bile yok ama bir miktar, bir miktar açalım. Diyor ki biz şöyle kendi kendimize zannederdik. Servetimiz artarsa rahatımız artar, iyi olur. Servet ile rahat artar. O bakımdan biz servet kazanalım. Rahat olunca da iyiliğimiz artar. Etrafa faydalı oluruz. Taat, taat, dünya, din ve dünya iyilikleri, dünya ahiret iyiliklerimiz artar. Sevap işleriz filan. O bakımdan servete talip, rahata talip idik. Fakat bulduk bir ehli tahkik, yani hakikat ehli birini bulduk. Bilen birini, irfan sahibi birini bulduk ve sorduk. Dedi, servetle gaflet, rahatla illet artar. Yani insanın Malı mülkü arttıkça gafleti artar, zihni teşevvüşe uğrar, kafası karışır, rahatla illet artar. E bu ne demek şimdi? İnsanın rahatı artınca illet hastalık demek. Rahatla hastalık mı artar? E bakın etrafınıza, emekli olduktan sonra yataklara düşen çok kişi göreceksiniz. Hakikaten insanın rahatı artınca ne oluyor? Kendini dinlemeye başlıyor belki. Orasından burasından ağrılar, sızılar yoklamaya başlıyor. Gece gündüz çalışırken yoktu. Hastalıklar ne oldu şimdi? Hepsi, hepsi nüksediyor. İnsan çünkü, insan o çok basit atasözümüzde ifade edildiği gibi ışıllayan ne, nedir? Çalışan demir ışıldar. İşleyen demir ışıldar. Gal. Çalışan demir pas tutmaz diye bir destek de aldım bu arada. Bir entelektüel destek. Evet, çalışırsa pas tutmaz, parlak olur. Yani insan da öyle, tembelliğe rahat edeceğim artık, ben dinleneceğim falan dediği anda, tembelliğe düştüğü anda her tarafını ağrılar, sızlar, kaplar, doktor doktor koşturur. Servet ile biz zannederdik ki rahat artar. Rahat ile umardık ki taat artar. Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden, dedi servetle gaflet, rahatla illet artar. İşte hayata bakış açısı bu idi. Dünya malının, servet-ü sama'nın kendi başına bir kıymeti olmadığı, varlığının esasen yokluğundan daha kötü olduğu, bir sıkıntı, bir mihnet olduğu, insanı üzeceği, kazanmanın güzel, helal ama fakat dikkat etmek lazım kazanılınca bir sürü meşakkatinin geleceği hatırlatılıyor insanoğluna. Ne güzel bir hayat tarzı, ne güzel bir bakış açısı. Çünkü insan servet hırsı arttıkça, insani değerlerinden hızla kaybediyor, mutsuzlaşıyor, daha sık nefes almaya başlıyor. Tansiyon, şeker ve benzeri rahatsızlıklar onu yalnız bırakmıyorlar. Hasılı getireceği neydi? Getireceği şüpheli, yani insana bir saadet, bir rahatlık, ferahlık vereceği şüpheli ama götürecekleri kesin, herkesten götürüyor çünkü.